Saflığın huku 8. abluşundan önce, duadan önce, Kur'an'ı okumadan önce ve uykudan uyandığında sana yalvarıyorum. Sıvak, ağzın saflaştırılması Rab için tatmin edicidir.